Alhamdulillah, salatu ve ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve wa men walahu emma ba'd. İmam Muhammed, Ibn Abdilvahhab Rahimahullah'in kitab-u tebihitten kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmam Rahimahullah geçtiğimiz iki bapta <gülüyor> ibadetin en önemli rükünlerinden ve kalp amellerinin, kalbi amellerinin en büyüklerinden iki tanesinden bahsettikten sonra <gülüyor> muhabbet ve korkuya dair <gülüyor> ve bunların tevhide ve ibadete Taarluk eden yönlerinden bahsettikten sonra bugünkü okuyacağımız bapta yine kalp amellerinin en büyüklerinden bir amelden bahsedecek. İmam Rahim Allah, baba bir başlık koymamış. Babın başlığını yine bir ayeti kerime ile koymuş zikretmiş. Diyor ki ta'ala allah Teala'nın şu buyruğu ile ilgili bab وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا Bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül edin اِنْ kuntum مُؤْمِن۪ينَ Eğer müminler iseniz Eğer müminler iseniz bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül edin ayeti kerimesi ile alakalı bab. Biz bu babın ismine tevekkül diyebiliriz. Bu babın başlığına tevekkül diyebiliriz. Öbür babları muhabbet, korku diye tesmiye ettiğimiz gibi bu babada tevekkül babı ismini verebiliriz. <gülüyor> tevekkül kardeşlerim kalp amellerinden kalbin yüce Allah Tebaraka ve Teala'ya olan ubudiyetinden bu ubudiyetin en büyük cüzlerinden bir cüzdür kulluk makamlarının, kulluk menzilerinin en yücelerinden, en büyüklerinden bir makam ve bir menziledir. Hatta tevekkül, dinin hakikatinin yarısıdır. Çünkü din kardeşlerim, inabet ve tevekkül olarak ikiye ayrılır. Allah Tebareke ve Teala'nın Fatiha suresinde Fatiha suresinin ortasında. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in buyruğu var ya, işte bu buyruk, bu buyrukta zikri geçen bu iki esas, iki rukun dinin iki yarım parçasıdır. Dinin bir yarısı ibadet, bir yarısı da isti'ane. Allah'tan yardım edinemek. Yardımı Allah'tan dilemek, Allah'tan istemektir. Seleften bazıları Fatiha suresinin tefsirinde... <gülüyor> Diyorlar ki Allah Subhanahu ve teala 114 kitap indirdi. Sonra bu 114 kitabın hulasasını 4 büyük kitapta topladı. Bu 4 büyük kitabın hulasası, özü, özeti son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de toplandı. Kur'an-ı Kerim'in özü, özeti, kalbi Fatiha suresindedir. Fatiha suresinin özü, özeti, kalbi, aslı, esası, hulasası da İşte bu İyyake na'budu ve İyyake nestaîn sözcüğündedir. Yani İyyake na'budu ve İyyake nestaîn Allah subhanahu ve taala'nın indirdiği bütün dinlerin iki büyük rüknüdür. Dinin bir kısmı ibadet, bir kısmı da istiânedir. Allah tebaraka ve teala bazen bunları ibadet ve ismi ismiyle zikrediyor Fatiha suresinde olduğu gibi. Bazen de inabet ve tevekkül ismiyle zikrediyor. Başka surelerdeki ayetlerde geldiği gibi. Rabbimiz tebareke ve teala iyyâkena'budu ve iyyâkenesta'i'nin naziri olarak diyor ki fa'buduhu ve tevekkel aleyhi ona ibadet et ve ona tevekkül et. İbadet iyyâkena'budu ve tevekkel aleyhi ona tevekkül et işte bu da iyyâkenesta'i diyor ki ayeti kelimede aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib Ona tevekkül ederim sadece bir başkasına değil ve ona yönelirim sadece bir başkasına değil. Burada te tevekkülün karşısında tevekkülün kasimi olarak inabet zikredilmiş. İnabet işte bu ibadettir. Allah Tebareke ve Teala'ya yönelmek. Ona dönüş yapmak. ibadet ile beraber. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uniyip. Bu ayeti kerime iyyâkena'budu ve iyyâkena'sta'inin bir naziridir. Ona tevekkül ederiz. Tevekkül ederim.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 Bunlardan birincisi kardeşlerim inabet yani ibadet Allah Tebaarık Ve Teala'nın uluhiyeti ile ilgilidir. Allah'ın uluhiyetine döner Oraya teallu kadar ibadetimiz. İstihane ve tevekkül de Allah Tebaarık Ve Teala'nın rububiyeti ile alakalıdır. Yardımın sadece sadece ondan istenileceği, kalbin sadece ona itimat edeceği, ona yöneleceği, işlerini ona havale edeceği bir zat üzerinde rububiyet hususiyetlerini taşıması gereken zat olmalıdır. Yardım sadece ondan istenilecekse, bütün işler sadece ona havale edilecekse, sadece ona iltica edilecekse, bu zat, rububiyet sıfatlarını, rububiyet vasıflarını taşıyor olmalıdır. İşte, iyya ne'budu ve İyyâke neste'in. Dinin aslı öz özeti olan bu iki kelime, ibadet ve isti'ane, Allah Teala'nın bazı ayetlerinde ibadet olarak, bazılarında inabet olarak. İstihane de bazı yerlerde, istihane bazı yerlerde de tevekkül olarak geçmiş, tevekkül olarak zikredetmiş. Bu yüzden diyorlar ki tevekkül dinin hakikatinin yarısıdır. Diğer yarısı ne? Inabet. Yani ibadet. Diğer yanısı da ibadet. Tevekkül Allah'ın rububiyetiyle ilgili. Inabet ve ibadet Allah'ın ile Uluhiyeti. ilgili. O'nu ilah edinmeyle ilgili. Öbürü O'nun Rab olduğunu ikrar etmeyle kabul etmeyle, buna şahit olmayla buna teslim olmayla ilgili. Tevekkülün kardeşlerim tanımı, tarifi ilim ehlinin zikrettiği şekilde kişinin dünyalık Veya ahiretlik olan maslahatlarını faydalarını celb etmek. Dünyalık veya ahiretlik olan mevsedetlerini de def etmek için Allah tebareke ve teala'ya itimad etmesi demek. Maslahatların celbinde ve mevsedetlerin def Bunlar ister dünyaya tealluk eden isterse ahirete tealluk eden maslahatlar ve mevsedetler olsun. Kalbin Allah'a itimat etmesi, sadık bir, bir şekilde Allah'a yönelmesi ve Allah Tebareke ve Teala'ya işlerini havale etmesi demek. Tanıma şunu da ilave ediyorlar, tanımda şunu da ediyorlar. sebepleri de yerine getirme ile beraber. O zaman şöyle diyelim, tevekkül kulun sebepleri yerine getirme ile beraber Allah'a itimat etmesi. İşlerini Allah'a havale etmesidir bu itimat etme işi havale etme işi yani bu tevekkül kalbin amellerinden bir amel olduğu için kalp ile değil de azalar ile sebepleri edinmek sebepleri kullanmak tevekküle mani bir şey değildir aralarında bir münafat yok zira tevekkül kalpte sebepler nerede sebepler azalarda icra ediliyor Sebepler tevekküle ne zaman mani olur? Eğer azaları aşar, kalbe girerse sebepler. İnsan azaları ile sebepleri kullandığı gibi, kalbi de sebeplere taalluk etmeye başlarsa, bu durumda bu sebe sebeplere bu şekilde taalluk etmek, tevekküle aykırı olur, tevekküle mani olur, tevekkülü iptal eder. Ancak sebeplerin azalarda kullanılması. Allah tebareke ve teala'nın kainata, Çevine yerleştirdiği sebeplerin kalp ile onlara rükun edilmeden, kalp ile onlara itimat edip yönelilmeden sadece azalar ile kullanılması tevekküle mani bir hal değildir. Zira tevekkül edenlerin, mütevekkillerin imamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zahir olan sebepleri ittikaz ediniyor, zahir olan sebepleri kullanıyordu ve kalbi Allah tebareke ve teala'ya karşı tevekkülle ile doluydu. Yani onun sebepleri edinmesi. Sebepler edinmesi. Savaşta üzerine zırh giyinmesi. Ve buna benzer sebepler edinmesi kalbindeki tevekkülün eksildiğine bir alamet olmuyordu. Demek ki tevekkülün yeri neresi? Kalp. kalp. Sebeplerin edinmenin yeri neresi? Ağız Sebepler kalbe girmediği sürece kalp ile sebeplere itimat edilmediği sürece bu sebeplerin edinilmesi tevekküle mani değildir. Bilakis şeriat tarafından bunların alınması, kullanılması meşru olan, mezun olan sebeplerin ittihaz edilmesi emredilmiş bir şeydir. Sebeplere kalb ile itimat etmek tevekküle münafidir. Tevekkülü iptal eder. Tevekkülü bozar, zayıflatır. Sebepleri azalar ile terk etmek ise Allah Tebarek ve Teala'nın hikmetine taan etmektir. Allah, Allah Subhanehu ve Teala çünkü eşyayı sebepler ve sonuçlar ilişkisi içerisinde yaratmış. Bir kimsenin Allah'ın kainata koyduğu bu sebepleri gördüğü, bildiği, müşahede ettiği halde tevekkül iddiası ile tevekkül etme isteği ile bu sebepleri terk etmesi sefihlik, mecnunluk, akla tanetmek, hikmete tanetmek, etmek, Yüce Rab Subhanehu ve Teala'nın alemdeki nizamına, düzenine tanetmek etmek demek. Yani sebepler külliyen terk edilse hali hazırda olduğu halde bu Allah'ın hikmetine taan olur. Akla taan olur. Sebepler kalbe sokulursa bu Allah Subhanahu ve teala'ya şirk koşmak olur. Öyleyse sebeplerin yeri sebeplerin yerinde kalacak. Yani azalarda. Tevekkülün yeri o da kalpte kalacak. Zira dedik ki tevekkül kalp amellerinden bir ameldir. Bundan dolayı sebeplerin ittikaz edilmesi kalbe girmediği sürece bunda herhangi bir mani Herhangi bir mahzur yoktur. Tevekkül kardeşlerim bu kabaca tanımdan sonra alimler diyorlar ki tevekkülün hakikati kalpteki tek bir halden tek bir bilgiden veya tek bir makamdan ibaret değildir. Bilakis tevekkül Kalpteki bazı hallerin ilmi, marifet olarak ve hal olarak kalpteki bazı şeylerin mecmuundan oluşan bir hakikattir. Bunlar bir araya geldiği zaman işte burada hakiki hakiki tevekkülden bahsedilebilir, söz, söz konusu edilebilir. Tek bir şey değil. Diyoruz ki Allah'a itimat etmektir de bu itimat etmek şu şeylerden oluşur. Bu oluşan şeyler hepsi bir araya geldiği zaman bunların mecmuundan da tevekkül hasıl olur. Diyorlar ki bunların birincisi kendisi kendilerinden tevekkülün oluşacağı bu işlerin birincisi Allah Subhanahu ve Teala'yı onun sıfatlarını, isimlerini, fiillerini, alemde icra ettiği işlerini, amellerini kendisine sığınanlara, kendisine yönelenlere, itimad edip tevekkül edenlere nasıl yardım ettiği. Onları nasıl ortada bırakmadı? Kendi hallerine terk etmediği. Kendi dostlarına nasıl nusret edip, kendisinden yüz çevirenleri nasıl helak ettiğine dair kişinin marifet sahibi, bilgi sahibi olmaz. Tevekkül makamının mertebesinin, tevekkül menzilesinin birinci basamağı bu. Kul tevekkül makamına bu hale adım atmış olamaz. Allah subhanehu ve teala'nın bu sıfatlarını, bu fiillerini bilmedik için. Korku Allah'ı Allah bilmeye bağlıydı. Muhabbet Allah'ı bilmeye, tanımaya bağlıydı. Tevekkül de tevekkül de Allah'ı bilmeye ve Allah'ı tanımaya bağlı. Eğer sen Allah'ın fiillerini bilirsen, onun sıfatlarını bilirsen, kudretini bilirsen, alemdeki kayyumiyetini bilirsen, kuluna yettiğini, kendisine itimat edenleri, kendisine güvenenleri ortada yalnız kendi hallerine terk etmediğini, önceki ümmetlerde ve kendi zamanımızda yaşadığımız ve müşahede ettiğimiz Duyu organlarımızla anladığımız, gözlerimizle seyrettiğimiz olaylardan Rab Subhanahu ve Ta'ala'nın neler yapacağını, nelere kadir olduğunu bilmek kulun tevekküle adım atabilmesi için birinci mertebedir. Bunların ikincisi kardeşlerim, sebeplerin ispat edilmesidir. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak sebepleri ispat ediyoruz. Bu sebeplerin sonuçlara tesir eden şeyler olduğunu ispat ediyoruz. Allah Tebaraka ve Teala kainatta Kevni olarak, kevni olarak, kaderi olarak her şeyi bir sebebe, bir sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde yaratmış. Bize ehl sünnet vel cemaat olarak bunu ikrar ediyoruz. Sebeplerin ispat edilmesi, tevekkülde, tevekkülün hakikatinin gerçekleştirilmesinde önemli bir basamak. Sebepleri ispat etmeyenler hakikatte Allah tebareke ve teala'yı tevekkül edemezler. Zira sebeplerin en büyüğü bizatihi tevekkülün kendisidir. Eğer sebepler olmasaydı, Allah Subhanahu ve teala ona mesela dua etmek, ona yalvarmak, ona itimat etmek, kalbimizi ona bağlamak, faydanın celp edilmesi veya zararın def edilmesi için bir sebep olmasaydı bu boş abes bir şey olurdu. Bizatihi, tevekkülün kendisi, Allah'a dua etmenin kendisi bunlar sebeplerin en büyükleridir. Bunun dışında Allah'ın kainatta yarattığı zahir olan sebepleri de biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak ispat ediyoruz. Ancak bununla beraber şunu da biliyoruz. Allah her şeyi bir sebep ve sonuç ilişkisi içinde yaratmıştır. Bununla beraber bu sebepleri yaratan, sonuçları yaratan Allah olduğu için Allah tebareke ve teala dilerse sebepsiz de bir şey halk edip yaratabilir. Allah'ın kainatta icra ettiği sünneti galiben genelde icra ettiği ameli sünneti meseleleri, işleri, sebeplerine göre yapmak. Ama tevekkülde şu iman olmalı. Allah Subhanahu ve Teala dilerse sebepler olmadan da halık eder. Sebepler olmadan da yaratır. Dilerse sebeplerin hilafına da halık eder. Sebeplerin hilafına da yaratır. Ama her halükarda biz sebepleri ispat ediyoruz ve tevekkülü de sebeplerin en büyüklerinden de sebep olarak görüyoruz. Zira tevekkül, dua bunlar bir sebep olmasaydı bunların bir anlamı olmazdı. Yani sen dua sen de etmesen de Tevekkül etsen de etmesen de. eşin hakikati değişmeyecek olsaydı, bunlar senin fayda elden etmen, zararı def etmen için bir sebep olmasaydı, bunlar abes işler olurdu. Üçüncüsü kardeşlerim, tevekkülün hakikatini oluşturan cüzlerden üçüncüsü, kulun kalbinin Allah Subhanahu ve teala'yı tevhid etmedeki rusuhu, Allah'ı tevhid etmedeki derinliği, kalbin ayaklarını yere sağlam basmasın. Tevhid hususunda. Çünkü kalbine tevhidi yerleştirmemiş olan, kalbinde tevhid olmayan, kalbinde Allah Subhanahu ve teala'dan başkalarına bir cüz, bir pay, bir kısım ayırmış kimseler, muhakkak bunların tevekküllerinde de o cüz kadar, o pay kadar, o kısım kadar bir eksilme ve bir, bir zayıflama olacaktır. Kulun kalbinin Allah'ın tevhidinde rusuh sahibi olmasın. Ayaklarını yere sağlam basması, derin olması. Tevekkül buna bağlı. Eğer kalpte, tevhitte bir şaibe varsa, kalbin tevhidine eğer şirk şahibesi bulaşmış ise, onun bulaştığı nisbette, veya kalp Allah Tebareke ve Teala'dan başka bir tarafa iltifat ettiği nisbette, bu kalbin Allah'a tam bir tevekkülle tevekkül etmesi mümkün değildir. İltifat ettiği Nispetçe bu tevekkülden azalılır. Yani tevekkülün olabilmesi için ne lazım? Tevhid lazım. Tevhidin olabilmesi için ne lazım? Tevekkülde Allah subhanehu ve teala'yı birlemek, onu tevhid etmek lazım. Allah subhanehu ve teala bu tevekkül meselesinde. Dinin yarısı olan, ibadetten sonra dinin öbür yarısı olan, dinin Allah'ın uluhiyetine taalluk eden kısmından sonra, rububiyetine taalluk eden diğer yarısı olan tevekkülü, Kur'an'da müteaddit ayetlerde tevhidinin ardından zikrediyor. Diyor ki Rabbimiz tebareke ve teala. Rabbul meşriki vel maghribi. Doğunun ve batının Rabbi. Doğunun ve batının Rabbi. Bu tevhidin hangi kısmı? Rububiyet. Rabbul meşriki vel maghribi. La ilahe illa huve. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hak mabut yoktur. Bu tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet. Bakın şimdi. Rabbul meşriki vel maghribi. La ilaha illa huve Fettehidhü vekile Doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ibadet edilmeye layık hak maabud yoktur. Fettehidhü vekile Öyleyse sen onu kendine vekil edin. Tevekkülü neyden sonra zikretti? Tevhidin bu iki büyük kısmından sonra. Rububiyet onundur. Uluhiyet onundur. Bu ikisi kiminse sen ona tevekkül et. Diyor ki Tevbe suresinde Rabbimiz Fain tawallu, deki ayir yusshabirilasa, fakul hasbiyallahu la ilahe illahu, deki Allah bana yeter, Allah bana kafidir, ondan başka hiçbir ilah yoktur, ondan başka ibadete layik hak mahmut yoktur, aleihi tavakkelte wahuarabul arshilati, ve ben ona tavakkulet, zira azim olanlar arşın Rabbi odur, fakul hasbiyallahu, deki Allah bana yeter. La ilaha illahu, Ondan başka ilah yoktur Aleyhi tevekkeltu Bir başkasına değil sadece ona tevekkül ettim ben Neyden sonra zikretti tevekkülü? Allah'ın tevhidinden sonra Demek ki tevekkülün hakikatini oluşturan düzlerden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi ne? Tevhidin kalplerde rusuh etmesi Kalplere yerleşmesi Kişinin Allah Subhanahu ve Taala'yı tevhid ettiği nispetçe Tevhidi nispetinde tevekkülü artar. Allah'a olan tevekkülü arttıkça, tevekkülde Allah'ı tevhid edip birledikçe de, tevhitte olan rusuhu derinleşir. Ayakları tevhitte biraz daha sağlam basar, kalbi tevhitte biraz daha derinleşir. Dördüncüsü kardeşlerim, tevekkülün hakikatini oluşturan parçalardan, cüzlerden dördüncüsü, kalbin Allah tebareke ve teala'ya itimat etmez herhalde sebeplerin varlığında ve yokluğunda sebeplerin müşahede edildiğinde veya gözden kaçtığında çünkü bazı insanlar hatta insanlardan çoğu Allah subhanahu ve Taala'dan afiyet ve selamet isteriz insanların çoğu zenginliklerini müstagni oluşlarını zahir sebepler gözlerinin önlerinde durdukları için zahir sebepleri aslında kalpleri itimat ettiği halde Bu hallerini Allah'a tevekkül zannediyorlar. Çünkü zahirde bir sebep var. Mesela her ay aldığın bir maaşın var. Bir yerden gelecek alacak olduğun bir, bir, mesela bir para var. Darda kaldığın zaman gidebileceğin bir kapı olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyle beraber diyorsun ki ben Allah'a tevekkül ettim. Bu bilgiyle beraber Allah'a tevekkül etmek seni yanıltabilir. Sen hakikatte... O zahir sebebe tevekkül ediyor olabilir. Bunu Allah'a tevekkül zannediyor olabilirsin. Burada kalbindeki gerçek itimadın, kalbinin gerçekten nereye yöneldiği, işte bu zahir olan sebeplerin ortadan kalktığı anda ortaya çıkar. Bu sebepler eğer yoksa veya o sebep ortadan kalktı, o sebeple senin arana bir mani girdi. Şimdi bak bakalım, kalbin yerinde çırpınmaya Korkmaya, paniğe kapılmaya mı başladı? Yoksa o zahir sebep varken ki aynı sukuyunetin devam mı ettiriyor. Eğer birincisi ise maalesef senin tevekkülün o zahir sebeplereymiş, itimadın onlaraymiş. Dilinle Allah'a tevekkül ettiğini söylüyormuşsun ama kalbin o sebeplere tevekkül ediyor, o sebeplere itimad ediyorymış. Bu da ne zaman ortaya çıkar? O sebepler ortadan kalktığı zaman, sebeplerle senin arana bir mani girdiği zaman. İşte o anda kalbini dön bir kontrol et. Bakalım kalbin çırpınıyor mu? Bakalım kalbin paniğe kapılıyor mu? Yoksa o sebepler zaten varken, o para zaten gelecekken, o alacağını zaten alacakken, o sana yardım edeceğini umduğun, kapına her gittiğinde seni boş çevirmeyen, o tanıdığın varken, kalbin nasıl rahatsa hala öyle rahat mı? Allah tebareke ve teala'ya her halükarda kalbin itimat etmesi. Sebeplerin varlığında da yokluğunda da. Zahiri olarak onlar görünse de, Onlar görünmese de. Kendini böyle test edip böyle kalbinin hakikatte nereye itimad ettiğini anlayabilirsin. Beşincisi kardeşlerim, tevekkülü oluşturan cüzlerden, parçalardan. Kalbin Allah Tebareke ve Teala'ya teslim olmaz. Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim olmaz. Onun sıfatlarını bildin, fiillerini bildin. Kulunu yalnız bırakmayacağını, kulunu ortada bırakmayacağını. Kendisine güvenenlerin ellerini boş çevirmeyeceğin. Bunları bildikten sonra Allah Subhanahu ve Teala senin hakkında ne takdir etmiş? Senin hakkında neyi yazmış? Sana neyi münasip görmüş? Kalbinin bütün bunlara teslim olması. Kalbinin bütün bunlara teslim olması. Şeyh Hüseyin Ebü'rûteymîye Rahimehullah diyor ki: Allah Subhanahu ve Teala bir şey takdir ettiği zaman, Allah'ın takdir ettiği her şeyde Kişinin üzerine iki tane vazife düşer. Bir tanesi o takdir edilmiş şey başa gelmeden önce. Bir tanesi de başa geldikten sonra. Başa gelmeden önce Allah'a tevekkül eder. Başa geldikten sonra Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeye razı olur. İşte bu ikisini tamamlayan, bu ikisini cem eden kimse kulluğu, ubudiyeti tamamlamış olur. Bunun ismi de ne? Bunun ismi de teslim olmak. Allah'ın sana vereceği şeye, Allah daha vermeden önce, takdir etmeden önce Allah'a tevekkül ederek teslim olmak. Başına geldikten sonra Allah Subhanahu ve Taala'nın senin için ihtiyar ettiği, seçtiği şeye razı olmak. Bu ikisini gerçekleştiren, bu ikisini tamamlayan kulluğu, ubudiyeti tamamlamış olur. Altıncısı kardeşlerim, Allah Subhanahu ve teala'yı hüsnüzan etmek. Allah'a hüsnüzan beslemek. Allah Subhanahu ve Taala'nın senin hakkında hayır takdir ettiğini senin hakkında Hayır takdir edeceğini. Bu dünyada senin hakkında takdir ettiği şey zahirde. Sana sıkıntı veren bir şey bile olsa. Zahirde şer gibi bile görünüyor olsa. Ona hüsnü zan besleyerek Rabbin Subhanahu ve Taala'nın senin hakkında hayır isteyeceğini, hayır dileyeceğini, hayır takdir edeceğini zannetmek. Allah Subhanahu ve teala kul onu nasıl zannediyorsa onun hakkında öyledir. Kutsi bir hadiste buyurulduğu gibi. Ben kulum beni nasıl zannediyorsa öyleyim. Kulumun benim hakkımdaki kanaati neyse ben ona karşı öyleyim. Allah'a hüsnü zannedecek. Tevekkülden, tevekkülün hakikatinin oluşabilmesi için. Sonuncusu da kardeşlerim, işlerini Allah'a tefvid edecek. İşlerini Allah'a havale edecek. Bütün bunlar bir araya gelirse. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, onun fiillerini bilerek, tevekkül makamına, tevekkül menzilesine adım attıktan sonra, sebepleri ispat ederek, ehl ve cemaatin ayrıcı bir özelliği, sebepleri ispat ederek, sonra kalbin tevhitte derinleşmesi, rusuh bulması ile, kalbin Allah'a itimat etmesiyle, kalbin Allah'a teslim olması ile, kalbin Allah'a Hüsnüzan etmesiyle ve kulun bütün işlerini, amellerini Allah Subhanahu ve Teala'ya tevdi etmesi, ona havale etmesiyle işte bütün bunların mecmuundan ortaya çıkan hakikatin ismi tevekkül. Bu bir hal. Bizim burada bahsettiğimiz şey bu halin bilgisi. Allah Subhanahu ve Teala o hali yaşamayı kalbimize bize nasip etsin. Bu bahsettiğimiz şey bu halin bilgisi. O hal bir şey, halin bilgisi başka şey. Onu yaşamak başka şey, değil mi? Mutluluğu tarif etmek başka şey, mutlu olmak başka bir şey. Sevgiyi tarif etmek başka bir şey, sevgi başka bir şey. Tevekkül de tarif etmek başka bir şey, tevekkülü bu hali yaşamak başka bir şey. İşte bu makamları bu cüzleri birleştiren, bir araya getiren kimse Allah Subhanahu ve Teala'ya tevekkül eden kimsedir. Buna şöyle misal veriyorlar. Diyorlar ki bebek gibi yeni doğmuş bir bebek nasıl Annesinin memesinden başka bir tarafa teveccüh etmiyorsa Onun için annesinin memesinden başka yönelecek başka bir taraf yoksa Kalbine aklına başka bir şey gelmiyorsa Siz çocuğa istediğiniz en güzel yemekleri gösterin değil mi? Annesinin memesinden başka sığınacak bir yer bilir mi? Bilmez Oradan başka iltica edecek yönelecek bir yer bilir mi? Bilmez Oradan başka bir yerde sükun bulur mu? Bulmaz İşte mütevekkilin hali Allah ile beraber yani Allah Subhanahu ve teala'ya karşı kulun bebeğin annesinin memesiyle olan ilişkisi halinde olmasıdır. Böyle misale getiriyorlar, böyle temsil ediyorlar. Tevekkülün kardeşlerim iki çeşidi var. Bunlardan bir tanesi ittirari olan, zaruri olan, mecbur kalınan tevekkül. Bir tanesi de ihtiyari olan. Kişinin kendi iradesiyle, kendi marifetiyle ve zikri geçen bu ahvali, bu halleri, bu menzileleri kendi başına Allah Subhanahu ve teala'nın tevfikiyle kat etmesiyle elde edeceği tevekkül. İttirari olan, zaruri olan tevekkül. Hakikatte bütün kapılar kapanınca, bütün zahir sebepler ortadan kalkınca, kişinin Allah Subhanahu ve teala'dan başka tutunacak bir dalı kalmayınca Allah'a tevekkül etmek. Bu tevekkül alemde istisnasız herkesin gidip başvurduğu bir tevekküldür. Alemde herkes, mülhitler dahi, Allah Subhanahu ve teala'nın vücudiyetini, varlığını kabul etmeyenler dahi, zahir bütün kapılar kapandığı zaman, bütün sebepler ortadan kalktığı zaman, Allah'tan başka sığınacak bir sığınak, Allah'tan başka tutunacak bir ip kalmadığı zaman, zaruri olarak ne yaparlar? Allah'a tevekkül ederler. Bu kalbin zaruri olarak bulduğu bir şeydir. Buna zaruri, ıttırarı, mecburi tevekkül deniliyor. Bu zaten herkesin yaptığı şey. Bir de ihtiyari olan tevekkül var. Bu da Allah Subhanahu ve Taala'nın seçkin kullarının, salih kullarının, tevhid ehlinin ubudiyetlerini, ona olan kulluklarını tamamlamış veya tamamlama yolunda bu yolda suluk eden, bu yola girmiş olan kulların tevekkülü. Sebeplerin varlığında da yokluğunda Zahir sebepler ortada olsa da olmasa da. Görünürde. Allah Subhanahu ve teâlâ'nın kapısından başka kapılar görünse de görünmese de. Onun ipinden başka tutunacak ipler olsa da olmasa da. Allah'a tevekkül ederler. Çünkü bilirler ki bu kapılar da, bu ipler de, bu zahir sebepler de. Bunlar hepsi Allah'ın mahlukatından, Allah'ın halkından bir halktır. Allah dilerse o sebeplere göre yaratır. Dilerse. O sebepler olmadan yaratır. Dilerse o sebeplerin hilafına, o sebeplerin aksine yaratır. Allah'ın sebeplerin aksine yarattığını Rabbimiz subhanahu ve teala'nın önceki ümmetlerden verdiği haberlerde biliyor muyuz? Evet biliyoruz, görüyoruz ve tasdik ediyoruz. Birazdan babın içinde geçen ayetlerde gelecek. İbrahim ve vesselam'ı ateşe attılar. Allah'ın kevinde, kainatta koyduğu sebep nedir? Ateş yakar. Bizim ispat ettiğimiz sebep sonuç ilişkisine göre ateşin İbrahim'i yakması lazım. Ateşin İbrahim'i yakması lazım. Allah bu sebep olduğu halde bu sebebin sonucunu gerçekleştirmeye bir ateş yakmaz. Allah sebebin hilafına da gerçekleştiriyor. Ateş ne olur? Selam. Serin olur, selamet olur. İşte ihtiyari, ihtiyari olarak kişinin kendi iradesiyle yani zorda kaldığı için değil, mecbur kaldığı için değil... Kendi iradesiyle sebepler ortada olduğu halde Allah subhanehu ve teala'ya tevekkül etmesi hakiki olan, gerçek olan tevekkül budur. Allah'a tevekkül etme konusunda insanların farklı mertebeleri var. Bunların en yücesi diyorlar. Allah'a tevekkül etmede, Allah'a itimat etmede bunların en üst mertebesi, en yüce mertebesi Allah subhanehu ve teala'ya onun dininde İman hususunda, hidayet hususunda, onun düşmanlarına galip gelme, onun yolunda cihad etme hususunda tevekkül etmek. Yani uhrevi, uhrevi ahirete yönelik meselelerde Allah'a tevekkül etmek. İmanda Allah'a tevekkül etmek. İmanda sebat bulma hususunda Allah'a tevekkül etmek. Hidayette Allah'a tevekkül etmek. Allah'ın dinini yaymada, Allah'ın dinine nusret ve yardım etmede, Allah'ın düşmanlarına galip gelmede, Bu hususlarda Allah'a tevekkül etmek Allah'a tevekkülün en üst makamlarından bir makamdır. Ondan sonra kişinin basit, adi dünyalık işlerinde, rızık kazanmasında, kendisine bir eş bulmasında, çocuk sahibi olmasında, düşmanlarından kurtulmasında, başına gelen felaketleri def etmesinde. Bunlar da Allah'a tevekkül etmek. Bundan sonraki mertebe Allah Subhanahu ve Taala'nın kainatta sevmediği ve razı olmadığı masiyet, günah, fısık ve fücur olan işlerde Allah'a tevekkül edilir. Bu işlerde de Allah'a tevekkül edilir mi? Evet bunlarda da Allah'a tevekkül edilir. Ve fısk ehli fısk ehli mücrimler, facirler zalimler, despotlar bunlar bile birçok işinde hatta diyor ki İbnül Kayyım Rahimahullah taat ehlinden pek çok kişiden daha fazla Allah'a tevekkül ediyorlar. Onlar da istedikleri bu zulme, elde etmek istedikleri bu uduana, bu düşmanlığa, insanlara eziyet etmeye, fitneye, fucura, fıska Allah'a tevekkül ederek nail oluyorlar, erişebiliyorlar. Hatta onlardan bazılarının Allah'a olan tevekkülü taat ehlinin Allah'a tevekkülünden daha fazla. Hiç bakmıyor musunuz? Korkmuyorlar. Kendilerini büyük tehlikeye atıyorlar. Helaka götürecek şeylere, yollara giriyorlar. Büyük riskler alıyorlar. Ve hepiniz bilirsiniz mafya ile ne diyorlar? Evvel Allah bir şey olmaz diyorlar. Yani onlar bile Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın sevmediği işlerde ne yapıyorlar? Allah'a tevekkül ediyorlar. Bu da Allah'a tevekkülün makamlarından en sonuncusu. Allah'a tevekkül etme kardeşlerim. Allah'ın emrettiği, kendisine halis kılınması gereken ibadetlerden bir ibadet. Böyle olunca, ondan başkasına tevekkül edildiği zaman, bu Allah Subhanahu ve teala'yı O başkasını Allah'a bu tevekkül ibadetinde ortak yapmak, şerik yapmak olur. Bu kişiyi İslam milletinden çıkartan büyük küfürdür. Büyük şirktir. Allah'a tevekkül edince tevhid olur. Başkasına tevekkül edince, tevekkül edince itimat edince bu ne olur? Şirk olur. Ve kişiyi İslam milletinden çıkartan büyük şirk olur. Ancak bazı hallerde, bazı suretlerde Allah'tan başkasına tevekkül etmek, kişiyi dinden çıkartan büyük şirk, büyük küfür olur. Bazı hallerde ise... Ortada zahir sebepler olduğu ve bunları sebep olarak ispat ettikten sonra sebebin arkasındaki hakiki mesrin hakiki tesir eden gücün, o sebepleri yaratanın Allah olduğu ikrar edildikten sonra kalbin bu sebeplere meyledilmesi, bu sebepler zahiri sebepler ise bu kişiyi dinden çıkartmayan küçük küfür olur, küçük şirk olur. Bir kimsenin Allah Subhanahu ve teala'dan başkasının gücünün yetmeyeceği hususlarda ondan başkasına tevekkül etmesi. Mesela kabir azabından selamette kalmak için, kabir sorgusunda kurtulmak, selamete ulaşmak için Allah'tan başkasına tevekkül edip itimat etmek. Günahların mağfiret edilmesi için, sırattan geçebilmek için veya çocuk sahibi olabilmek için, hastalıktan kurtulmak için. Bunlar Allah subhanahu ve teala'nın elinde olan işler. Ondan başkasının gücünün yetmeyeceği işler. Ondan başkasına bu hususlarda tevekkül eden kimse bu tevekkül ibadetinde büyük şirk ile Allah'a ortak koşmuş ve müşrik olmuş olur. Ancak bazı zahiri sebeplere kalbi meylederek bu sebeplerin arkasında Allah'ın olduğunu itikad etme ile ikrar etme ile birlikte. Bu kayıt mühim. Bu sebeplerin arkasında bu sebeplerin yaratanın da Allah olduğunu bilerek bazı zahiri sebepleri azalarıyla onları ittikaz edinmeyle beraber kalp ile, kalp ile de onlara etmek mesela rızık kazanmak için kişinin işine, ticaretine, parasına, patronuna meyletmesi kalbinin ona itimat etmesi hastalıktan kurtulmak için doktora, ilaca kalbinin meyletmesi kalbinin onlara itimat etmesi Eğer bu sebeplerin arkasındaki Halık'ın Allah olduğunu ikar etmeyle beraber, bunların sebep olduğunu kabul etmeyle beraber ise bu küçük şirk olur. Kişiyi İslam milletinden çıkartmaz. Bu sebepleri kalbe hiç sokmadım. kalp ile bunlara hiç meyil etmeden, sadece azalar ile Allah'ın izin verdiği mübah olan sebepler edinmek ise bu nedir? Caizdir, meşhurudur, hatta memur emredilmiş bir şeydir ve tevekkülün hakikatinin içerisindedir. Çünkü sebepleri terk etmek tevekkülden değildir. Tevekkülle alakalı tembih edilmesi gereken en son meselede de kardeşlerim. Bazı kimselerin birçoğumuzun yaptığı zannettiği gibi kişinin acziyetini tevekkül zannetmesi. Acziyetini Allah'a tevekkül ediyor zannetmesi veya tevekkülü acziyet olarak görmesi böyle zannetmesi. Kendisi miskin. Aciz. Kendisine faydalı olacak, hayırlı olacak, maslahat maslahatlarını celbedecek meselelerin peşine düşmekten aciz. Bu sebepleri ağızları ile edinmekten aciz. Bu aziyetini sebeplerin peşine gitmiyor, peşine düşmüyor. Bu aziyetinde ne zannediyor? Ben tevekkül ediyorum zannediyor. Bu tevekkül meselesinde Çokça düşünen hatalardan bir tanesi. Bazıları da tevekkül olmayı acizlik yapmak zannediyor. Kendisi aciz değil hakikatta. Buna gücü yeter. Sebepleri ittikaz etmeye gücü yetiyor. Aklı da var, marifeti de var. Ağzalar da sağlam selim. Ancak onları terk etmeyi, aciz olmayı tevekkül zannediyor. Bu da tevekkül hususunda yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İhris ala ma yenfe'uke ve esta'in billah. Sana fayda verecek şeye karşı hırslı ol. Gayretli ol ve ne yap? Allah'tan istiane dile. Allah'tan yardım dile. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in de istiane neyin karşılığıydı? Neyin karşılığı? Tevekkülü. Sana fayda verecek şeye gayretli ol. Hırslı ol ve Allah'tan istiane dile. Allah'tan yardım iste. Allah'a tevekkül et. Neyden sonra? Hırslı olduktan, gayretli olduktan, çaba harcadıktan sonra Yani acziyet göster, peşine düşme, miskinlik yap, sonra tevekkül et. Değil. Hırs, hırslı ol, gayretli ol, elinden geleni yap, ardından da Allah'a tevekkül et. Sonra sana istemediğin bir şey başına gelirse, keşke şöyle şöyle yapsaydım, böyle böyle olurdu deme. Kader Allahu ve ma şaa Allah böyle takdir etmiş, böyle olmuştu. Ama tevekkülü miskinlik, acziyet zannetme. Acziyetten tevekkül yerine Koyma. Hristi ol gayretli ol. Sebeplere edinmeye çalış. Sebeplere tutunmaya çalış. Hiç sebep yoksa ortada, zahiri sebepler kalmadıysa şu anda elinde sebeplerin en büyüğü var. O da nedir? Tevekkül. Tevekkül iyi sebeplerin kardeşlerim en büyüğüdür. Bunlardan sonra İmam Muhammed İbn Abdülvahhabrahimallahu babın başında diyor ki: "Babu kavlillahi teala" وَعَلَى Allahi, فَتَوَكَّلُوا in kuntum مُؤْمِن۪ينَ Eğer müminler iseniz, bir başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül edin. Eğer müminler iseniz, bir başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül edin. Ayeti kerimede kardeşlerim, tevekkülün Allah'a halis kılınması gereken bir ibadet oldu. Allah'a halis kılınması gereken bir ibadet oldu. İmanın, İslamın, ihsanın, bütün bunların olmazsa olmaz şartı oldu. Tevekkül edenin mümin, müslüman, muhsin olacağı, tevekkül etmeyenin, tevekkülü olmayanın, imanının, İslam'ının olmayacağı ayette birkaç vecihten vurgulanıyor. Bunlardan birincisi, وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا Bir başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül edin. Allah'a tevekkül edin deniliyor, tevekkül emrediliyor. Tevekkülün emredilmesi onun ne olduğunun delilidir? Bir, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir şey olduğunun delildir. Allah emrettiğine göre seviyor ve razı oldu. Seviyor ve bundan razıdır. Allah seviyor ve Allah bundan razı ise, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şey ne demektir? İbadet demektir. Bu birinci vecih. Allah tevekkülü emrediyor. Sonra ayette, bir uslu ile aslında, Dil bilgisi gramer sıralamasında sonra gelmesi gereken mamul, sonra gelmesi gereken yerde değil de önce zikredilmiş. Bu da hasr ifade eder. İhtisas ifade eder. Ve Allahi fetevekkelû deniliyor. Normalde tevekkül edin Allah'a demesi lazım Arapça sıralamaya göre. Önce tevekkül edin emrini sonra Allah'a demesi lazım. Ve alallâhi fetevekkelû diyerek. Ve alallâhi bunu... Fetevekkelû emrinden önce zikretmesi Arap dilinde ihtisas ifade eder. Yani anlamı şöyle oluyor. Bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül edin. Fetevekkelû alallah. Allah'a tevekkül edin demek. Bir başkası falan yok. Allah'a tevekkül edin. Bir başkasına tevekkül etme imani bir şey yok. Ama ve alallahî fetevekkelû de tevhid var. Yani bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül edin. Bu da ayetteki ikinci becim. Ayetteki üçüncü bacı kardeşlerim bu da çok kuvvetli. Allah Subhanahu ve Teala bir başkasına değil sadece kendine tevekkül etme işini bu ameli imana bağlamış. Bunu imanat iman ile kayıtlandırmış. İman şartıyla bunu zikrediyor. Eğer müminler iseniz. Eğer müminler iseniz bu şart cümlesi kendisine şart olan şeyin olmazsa olmazıdır. Sadece Allah'a bir başkasına değil Sadece Allah'a tevekkül edin Eğer müminler iseniz Eğer müminler iseniz şartının cevabı neresi? Burası Kendisinden sonra gelen mahzuf Aynı bu anlamda Eğer müminler iseniz sadece Allah'a tevekkül edin Yani sadece Allah'a tevekkül etmiyorsanız değil. Müminler değilsiniz demek Şart yoksa cevabı da yoktur demek Şart varsa cevabı da vardır demek Eğer müminler iseniz Bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül edin. O zaman sadece Allah'a tevekkül etmiyorsanız müminler değilsiniz. Yani Allah'a ve başkasına tevekkül ediyorsanız. Allah'a tevekkül etmiyorsanız yine müminler değilsiniz. Ayet-i kerimede iman, imanın sıhhati, imanın esası neye bağlanmış? Tevekkül etmeye, itimat etmeye bağlanmış. Allah'ın kitabında bunun naziri buna benzer ayet-i kerimeler var. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala In kuntum aamentum billahi. Yine bir şart cümlesiyle. Eğer Allah'a iman etmiş iseniz, eğer Allah'a iman ettiydi iseniz, fe aleyhi tevekkelu. Bir başkasına değil, sadece ona tevekkül edin. Sonra bir daha şart. İn kuntum muslimin. Eğer Müslümanlar iseniz. Burada hem iman, hem İslam zikrediliyor. Eğer iman ettiyseniz, eğer Müslümanlar iseniz, Bir başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül edin. Burada iman ve İslam şartına neye bağlanmış? Hangi şarta bağlanmış? Allah'a tevekkül etmeye. Sadece Allah'a tevekkül etmeye. Allah'a tevekkül etmiyorsanız, iman etmediniz, Müslüman değilsiniz demek. Allah'a tevekkül ediyor ve bir başkasına da tevekkül ediyorsanız, iman etmediniz ve Müslüman değilsiniz demek. <gülüyor> Diyor ki başka bir etekemede Rabbimiz, Ve alallâhi, فَلْ kelil mu'minun. Müminler bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül etsinler. Müminler bir başkasına değil sadece Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül etme ismini Rabbimiz subhanahu ve teala iman ismiyle, mümin ismiyle beraber zikrediyor. Tevekkül, Allah'a tevekkül, sadece Allah'a tevekkül etmek iman isminin, mümin isminin bir gereği olduğu için. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. İman isminin, mümin isminin gereği, onun şartı Allah'a tevekkül etmek olduğu için Allah tebaleke teala bu ismi ihtiyar etmiş. Diyor ki ben rahimahullah ve kavlihu teala Allah teala'nın şu buyruğu müminler ancak şu kimselerdir. Bu da Arapça'da hasır ifade eden hasır ifade eden bir kelime. Yani sadece ve sadece demek. Ancak ve ancak demek. Müminler ancak şu kimselerdir. Müminler sadece şu kimselerdir. Sonra o vasıfları sayıyor. Müminlerin kimlerin müminler olduğunu. İnnel <müminler>, müminler ancak o kimselerdir ki ellezina <müminler> izâ Allah anıldığı zaman vacilet <müminler> kulubuhum Kalpleri titrer. Allah anıldığı zaman kalpleri korkar. Kalplerine bir ürperti gelir. Hatırlayacaksınız vecel, havf, haşyet bunlar hepsi birbirine yakın mütekarip şeyler demiştik. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman, Allah zikredildiği zaman Allah hatırlanıldığı veya ayetin tefsirinde zikredildiği üzere Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri titreyen, kalpleri ürperen kimselerdir. Bunun tefsirine deniyor ki, yani bir kişi, bir kul, bir günah işlemeye hem ettiği istediği zaman, aklına Allah gelir ve kalbinden korku duyarak bu günaha terk eder. Veya birisine zulmetmek istediği zaman, ona uduan etmek istediği zaman, haksızlık yapmak istediği zaman, kendisini Allah'tan kork denildiği zaman, Allah'tan kork, Allah Allah ile Allah hatırlatıldığı zaman, kalbi titrer ve ondan el çeker. Müminin birinci vasıfı bu, bu ayet-i geçen. Allah anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman kalpler titrer. وَاِذَا tuliyet عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zadethum ا۪يمَانًا İmanları artar. Müminlerin ikinci vasfı bu. Müminler ancak o kimselerdir ki. Bir, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Kalplerine kalpleri korkar. İki, Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Allah'ın ayetlerini duydukları zaman imanları artar. Burada ehl-i sünnet vel cemaatin büyük asıllarından, büyük itikadi usullerinden birine işaret ediliyor. İmanın artması ve eksilmesi. Ehl-i sünnet vel cemaatin icması ile icma ile iman artan ve eksilen bir şeydir. İmanın artması işte Allah'ı anmayla Allah'ın ayetlerini anmayla, Allah'ın ayetlerini okumayla, Allah'ı tesbih etmeyle, taatle, ibadetle, itaatle artar. Gafletle, masiyetle, Allah'ı unutmayla bunlarla da azalır. Bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in üstünde icma ettiği asıllardan bir asıldır. Üçüncüsü burası bizim babamızla alakalı şahit bölümü. Ve bir başkasına değil Sadece Rablerine tevekkül ederler. Müminler ancak şu kimselerdir ki. Müminler olsa olsa müminler sadece bu vasıfları taşıyan kimselerdir. Allah hatırlatıldığı, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Ve bir başkasına değil sadece Rablerine tevekkül ederler. Sadece Rablerine itimat ederler. Kalpleriyle sadece Rablerine meylederler. Kalpleri Rablerinden başka bir şeye rükun etmez. Başkasına itimat etmez. Başkasına işlerini tevvit edip havale etmez. Başkasına teslim olmaz. İtimatları, teslimleri, hüsnü zanları, havale etmeleri Rablerine değil. Ayetin, tevekkülün Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılınması gereken ibadetlerden bir ibadet olduğuna delaleti gayet açık. Aynı birinci ayette söylenildiği gibi, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Müminlerin bir vasfı olarak zikredilmiş. Ve yine mamul takdim edilerek sonra zikredilecek olan şey önce zikredilerek bu tevekkülün sadece Allah'a halis kılınmasına dikkat çekilmiş. Diyor ki وَقَوْلُهُ تَعَالَى Allah Teala'nın şu buyruğu يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ Ey Peygamber Ey Nebi حَسْبُكَ اللّٰهُ Allah sana yeter. حَسْب Kifayet eden demek. kafi gelen, yeterli olan demek. Hasbukallah, Allah sana kafiidir, Allah sana yeterlidir demek. Ya eyyuhel hasbuk Hasbukallahü, Allah sana yeter. Ve menittebaake minel müminin. Ve müminlerden sana tabi olanlara da yeter. Ayetin doğru olan, racih olan vecihine göre tefsiri böyle olur. Ey peygamber, Allah sana yeter. Ve Allah sana iman eden müminlere, sana tabi olanlara da yeter. Allah Subhanahu ve teala'nın kardeşlerim kifayeti, Allah'ın yetmesi, kuluna kafi gelmesi, ona hasp olması, tevekkül gibi dinin yarısını teşkil eden bu büyük ibadetin, büyük amelin Allah Subhanahu ve teala indinde karşılığıdır. Ne acayip bir karşılık. Bakın bir sonraki ayete deniliyor ki, Ve kavlihu teala Bununla ilişkili Ve men alallahi Kim Allah'a tevekkül ederse Şimdi bir şart söylenmiş Bunun cevabı olacak Kim Allah'a tevekkül ederse Bir amel söylenmiş bir teklif yapılıyor Bu teklifin arkasından Bir mükafat zikredilecek Bir mükafat söylenecek Kim Allah'a tevekkül ederse Allah onu cennete koyar Kim Allah'a tevekkül ederse ona şu kadar ecir vardır. Kim Allah'a tevekkül eder? Şöyle olur böyle olur denmemiş. Bunun karşılığında bir mükafat, cennet, amel, ecir, sevap bir şey vaat edilmiyor. Ne vaat ediliyor biliyor musunuz? Diyor ki "Wemen يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeterlidir. Daha başka bir şey vaat etmeye gerek yok. Daha buna cennet var, ecir var, sevap var, şu kadar fazilet var demeye gerek yok. Buna verilecek karşılıkların en büyüğü verilmiş, en büyüğü zükredilmiş. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Allah ona yeterlidir. Allah'ın kendisine yeterli olduğu, Allah'ın kendisine kafi olduğu kimse için artık başka hiçbir korku, hiçbir hüzüntü söz konusu olmaz. Allah subhanehu ve teala ona kafidir, ona yeter. İmanında, hidayet bulmasında, dünyada selamet bulmasında, Hidayette ayaklarının sabit selamette kalmasında, düşmanlarına galip gelmesinde, korkularından emin olmasında, hem dünyada hem ahirette. Allah ona kafidir, Allah ona yeter. Bundan daha büyük bir bir ecir, bir karşılık olabilir mi? Yok. İşte ceza, karşılık, amelin burada amelin cinsinden. Sen madem Allah'a tevekkül ediyorsun, madem Allah'a itimada ediyorsun, kalbinin yöneldiği, teslim olduğu yer sadece orasıdır. Bunun karşılığı ne olacak? Allah seni ortada bırakmayacak tabii. Allah seni zayi etmeyecek demek. Allah seni kapısında yalnız bırakmayacak demek. <gülüyor> Daha büyük bir karşılık mı? Subhanallah. وَمَنْ <gülüyor> يَتَوَكَّلْ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. وَعَنِ اِبْنِ Abbasin قَالَ İbn-i Abbas radıyallahu anhum adam o şöyle dedi. حَسْبُنَ ve وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ Allah bize yeterlidir demek. Allah bize kafidir ve نعمل o ne güzel vekildir. Yani kendisine tevekkül edilen, kendisine itimat edilen, işlerin, amellerin kendisine havale edildiği ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, çok azim, çok büyük bir söz. Dile kolay söylemesi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Bak ne kadar kolay. Söylemesi dile kolay. Ama bu söz hakikatte çok büyük, çok azim bir söz. Diyor ki İbni Abbas radıyallahu anhuma bu sözden bahsederek Hasbunallahu ve ni'mel vekil قالها ابراهيم حين القي في النار ابراهيم vesselam bu sözü ateşe atıldığında söyledi. Buhari'de gelen bir rivayette deniliyor ki İbrahim'in ateşe atıldığında söylediği en son söz Hasbunallahu ve Ne yaptı Allah'a tevekkül etti. kim Allah'a tevekkül etse ne olur? Allah Allah'a Allah tevekkül etti. Allah ona yetti mi? Allah onu ortada bıraktı mı? Bırakmadı. Allah alemde koyduğu sebepleri tersine çevirerek sebeplerin hilafına değil sebep işlemesin sebebi tersine çevirerek normalde yakması gereken ateş yakmamak bir tarafa dursun. Ne oldu İbrahim'e? Selamette oldu. Çünkü kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Diyor ki İbn Abbas, İbrahim bunu ateşe atıldığında söyledi. Ve kahahu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söyledi. Heyne kalu lahu ona şöyle dediklerinde innenne hasaqat cemau lekum fehşevhum. İnsanlar sizin için toplanıyorlar, onlardan korkun denildiğinde fezadhum imanan. Bu onların imanlarını arttırdı. Vakalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Allah Subhanahu ve Taala'nın kullarından en seçkin iki tanesi. Allah'ın iki halil kulu. İbrahim Halilullah ve Muhammed Halilullah. Allah iki sene de salat ve selam etsin. İkisi de en zor anlarında bu sözü söylediler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Hakikatte Allah'a tevekkül ettiler. Ve Allah kendisine tevekkül edenin hasbidir. Allah kendisen tevekkül edene kifayet eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü söylediği yer Uhud Savaşı'ndan sonra müşrikler Medine'ye geri döner Mekke'ye geri dönerlerken toplanıp işte Müslümanlara tekrar saldırmaya karar verdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu. Ve ashabından yetmiş kadar kişiyle 70 kadar atlı süvariyle onların peşine gittiler. Medine'nin yakınlarında Hamrauleset denilen bir yere kadar geldiler. Müşrikler onların geldiğini duyunca kaçıp gittiler. Sonra yoldan geçen bazı kimselere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırmak ve Müslümanlara ulaştırmak üzere haber gönderdiler. Dediler ki onlara gidin söyleyin deyin ki sizin için toplanıyorlar. Yeni baştan toplanıyorlar. Yani gelip sizi imha edecekler. Onlardan korkun. Bu ayet-i kerimede işaret edilen yer orasıdır. İnsanlar sizin için toplanıyor. Onlardan korkun denildi. Ne oldu korktular mı? Fezadethum imanen. Onların imanını arttırdık. Ve kalu hasbunallahu ve nimel vekil. Ve Allah bize yeter. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir dediler. Allah'a tevekkül ettiler. Allah'a itimat ettiler. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah subhanahu ve Taala. bu bilgisinden bahsettiğimiz. Hatta bahsederken bile Rabbimiz subhanahu ve teala'dan istiğfar ettiğimiz. Çünkü bu bilmediğimiz, yaşamadığımız Tadını tatmadığımız bir hal. İmanın makamlarından bir makam. asia. Tämä ve Teala bunu kalbimize tattırsın. ihmeellinen bu Tämä on ihmeellinen asia. Tämä on büyük asia. Tämä on ihmeellinen asia. Tämä on ihmeellinen asia. Tämä on ihmeellinen ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النصر